Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm, aleyküm. ve rahmetullahi aleyküm. ve berekat. Aleyküm. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepinize güzel bir iman, güzel bir amel, Güzel bir son nasip etsin. Amin. Allah sırf rızası için buraya toplandırdık gibi bir gün cennette de bir araya gelmenizi nasip etsin. Amin. Rabbim bizlere hayır nasip etsin. Hayırla hayırlı ile beraber olmayı nasip etsin. Amin. Her türlü şerden ve şer de uzak kızsın ve Müslüman kardeşlerimize Allah azze ve celle yardım etsin. Evet, bugünkü sohbetimiz yine tefsirle devam ediyoruz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinden bir tanesi. Mücadele Suresi'nin 19. ayeti. Evet. Ayeti kerime şu kardeşlerim, onlara şeytan Allah'ın zikrini unutturmuştur. Şeytan onları sarıp kuşatmış, böylece onlara Allah'ın zikrini unutturmuş. İşte onlar şeytanın fırkasıdır. Dikkat edin, şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendisidir. Evet, bugünkü ayetimiz inşallah bunun üzerine biliyorsunuz Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu ayetlerde hem bizi bilinçlendiriyor hem gelecek tehlikelere karşı göğsümüzü dik tutmamızı hem de ne gibi bir düşmanımız var onu tanımamız için açık seçip ne yapıyor bizlere bildiriyor. Kardeşlerim burada münafık kelimesi nifak, fitne çıkaran anlamına geliyor. Münafıklar mümin olmadıkları halde müminlerin güç ve imkanlarından yararlanmak amacıyla kendilerini mümin göstermeye ve mümin topluluğu içinde barındırmaya çalışan zevatlardır. Hiçbir zaman müminlerle bir arada bulunamazlar. Devamlı hareket edemezler. Onları aynı batan yıldızlar gibi görürsünüz. Kalplerinde hastalık bulunan bu kimseler umduklarını bulamayınca ya müminlerin başına bir sıkıntı ya da zorluk geldiğinde hemen ondan ayrılırlar ve gerçek yüzlerini gösterirler. Münafıklar böyledir. İyi zaman dostluklar kötü zaman dostu değildir. Ve müminlerden ayrılırken de ayrıldıktan sonra ya da ayrılırken muhakkak müminlere zarar vermeye, müminlerin birliğini bozmaya gayret ederler. Dahası bu amaçlarını gerçekleştirmek için muhakkak Allah düşmanlarıyla, inkarcılarla işbirliği yaparlar. Hiçbir zaman müminlerle işbirliği yapamazlar. Allah onlardan bizleri beri buyursun kardeşlerim. Hem beni, hem nefsimi, hem ehlimi, hem de sizleri her türlü nifaktan Rabbim beri buyursun. Kur'an'ın birçok ayetinde münafıkların karakterleri ve davranış biçimleri ayrıntılı bir şekilde el alınır. Ama bu ayeti özellikle seçtim. Cidden o kadar vurucu bir şekilde geliyor ki Şeytan onları sarıp sarmıştır. Bu sarması da onlara Allah'ı ne yapmıştır? Unutturmuştur. Allah'ın zikrini unutturmuştur. <gülüyor> hoş geldin. Evet. Bu ayetlerin üzerinde durulan noktalardan birisi de kardeşlerim, şeytanla münafıklar arasında çok sıkı bir bağ vardır. Değil evet. Topette bir kişinin sözü çıkar. Ona göre bak. Evet. Bu da kardeşlerim, bu yüzden şeytanın birçok özelliği, özellikle e, o esrarengiz mantığı da dahil, tamamen münafıkların üzerinde tecelli eder. Yani şeytanın bütün ahlakını, gidişatını münafıkların üzerinde tamamen görebilirsiniz ki ders boyunca bunları izah etmeye çalışacağım. Ve gözler önüne sereceğim inşallah. Allah bana anlatma hepimize de güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Bakın bu ayette münafıkların şeytan tarafından tamamen kuşatıldıklarından ve onun fırkası haline geldiklerinden bahsediyor. Şeytan onları sarıp kuşatmıştır. Kimi? Kimi sararsa şeytan asla ne yapmaz? Bir rüyada bile insanı ne yapar? Ya kulümna, ya iktinamna insana olacak birçok şeyler yaptığı gibi etrafını tamamen sarmışsa artık yaptırmayacağı hiçbir şey yok. İşte bu yüzden şeytanın karakteri incelendiğinde münafıkların birçok özelliği görülür. Münafıklar şeytan gibi tutarsızdırlar. Çelişkili ifadeler kullanırlar, anormal hareketlerde bulunurlar. Aralarındaki en önemli benzerlik ise üstünlük kompleksidir. Bilindiği gibi şeytan, Adem Aleyhisselam'a secde ne yapmadı? Etmedi. Etmedi, büyüklendi. Kendini üstün görme hastalığı ona secdeyi ne yaptı? Reddettirdi. İşte şeytanın bu küstahlığını Allah Azze ve Celle Sa'd suresinde şöyle buyuruyor meleklerin hepsi topluca secde etti iblis hariç. O büyüklük tasladı, o kafirlerden oldu. Allah Azze ve Celle dedi ki, ey iblis iki elimle yarattığım halde seni secde etmekten alıkoyan nedir? Allah soruyor bakın Azze ve Celle. Başkası değil yani. Sadece Allah soruyor. İblis ne diyor? O büyüklendi, yoksa yükseklerden de oldun? Dedi ki ben ondan daha hayırlıyım. Sen ben ateşten onu topraktan yarattın. Yani sen Allah'sın ama sen adaletsizlik yapıyorsun haksızlık yapıyorsun haşa diyerek Allah'a ne yaptı? Büyüklendi kibirlendi. Bu kibir başka ayetlerde de vurgulanır kardeşlerim. Bakın örneğin şeytanın Adem'e secde etmeyi kendisine yakıştıramadığı bir çamur olarak yarattığın kimseye ben secde eder miyim? 61. Bu ifadeden de bir kuru çamurdan, şekillenmiş balçıktan yarattığım bir secde yetmek için var edilmedim diyor. Hicir 33'te. Bu da iblisin kibirli olduğunu ne yapıyor? Apaçık ortaya koyuyor. Yani kibirlidir. Ancak burada önemli bir ayrıntı var ki kardeşlerim şeytanın esrarengiz mantığı bunun altında yatıyor. Ayetlerin ifade edildiğine dikkat ederseniz Şeytan Allah'ın varlığından ve onun kendisinin yaratısı olduğundan emin. Bunda bir sıkıntı yok. Sıkıntı Allah'tan korkuyor ancak kibri yüzünden ona itaat ne yapmıyor? Etmiyor. Biz de iman ediyoruz. Kime? Allah'a. Ama insanların içinde ne yapıyor? Sadece gösteriş yapıyor. itaat ne yapmıyor? İşte bu bilgisine rağmen büyüklük hırsı yapması Basit bir fiziksel fark yüzünden kendisini insandan üstün görmesi, insana verilen makamı kıskanması, bu hırsla ona secde etmek istememesi ve böylece Allah'ın emrine karşı gelmesine hasep yaratılanların en kötüsü durumuna ne yapmıştır? Düşmüştür. Bugün de birisi yakışıklı olabilir, zengin olabilir, iri olabilir, güçlü olabilir. Ama bunu asla kendinden alttakine ne yapamaz? Kullanamaz. Eğer kullanırsa şeytandan hiçbir farkı ne yapmaz? Olmaz. Çünkü bu bir kaderdir. Allah istediğini istediği şekilde, istediği güçte veya güçsüz olarak ne yapabilir? Yaratabilir. Evet. Bu son derece saçma, küstah ve nankör bir mantıktır ki, işte bu mantık münafıklar üzerinde çok belirgin bir şekilde görülür. Tıpkı şeytan gibi münafıklar da kendilerini üstün, farklı ve seçkin görürler. Yani şuraya bir münafık gelse oturmasından, kalkmasından, yürümesinden, konuşmasından bunu ayırt edebilirsiniz eğer Kur'an'ı biliyorsanız. Doğru mu? Ece? Çünkü koskoca bir sure inmiş. Bu sure onları apaçık ne yapıyor? Anlatıyor. Bunun dışında surelerin içinde ne yapıyor? Sırf Tevbe suresinde 56 tane ayet var. Sırf Tevbe suresini, Münafıkun suresini bırakın. Bakara suresi ilk başta mümini iki ayet kafiri ondan sonra ne yapıyor? 23'e kadar tamamen münafıkları anlatıyor ki bunların nasıl vasıfta olduğunu Rabbimiz subhanahu ve teala bize teker teker bildiriyor. Demek ki kardeşlerim bunların bu üç özelliğine çok dikkat edeceğiz. Kendilerini üstün, farklı ve seçkin görüyorlar. Mesela Bakara suresinin 13. ayetinde bildirilen münafıklar diğer insanların iman ettiği gibi iman etmeye davet edildiklerinde samimi Müslümanları neyle suçluyorlar? Düşük akıllı, beyinsizlikle suçluyorlar kendilerinin üstün, akıllı farklı ve seçkin gösteriyorlar. Bu da onların ne kadar düşük ve hastalıklı olduklarını gösteriyor. Yine kendilerine iman edenlerin iman ettiği gibi siz de iman edin dediklerinde ne diyorlar? O düşük akıllılar o beyinsizler gibi mi iman edeceğiz diyorlar. Evet. Bilin ki gerçekten asıl düşük akıllılar kendileridir ama ne yapmazlar? Bilmezler. Niye? Akılları yok ki. Yani Çünkü hep havaya bakan adam yeri ne yapmıyor? Görmüyor. Evet. Münafıklar iman etmedikleri için vicdanlarını bu şekilde rahatlatmaya çalışırlar. Kendilerinin üstün olduğu müminlerin aşağı olduğunu öne sürerek ve buna kendilerini inandırarak aslında müminlerin uydukları yola tabi olmayı reddederler. İnsanları düşük akıllı olarak nitelendirmelerinin esas nedeni amaçlarının insanların iman ettiği gibi iman etmemek yani elçiye teslim olmamak şartıdır. Asla elçiye ne yapmazlar? Teslim olmazlar. Oysa kardeşlerim Dünyada da ahirette de üstünlük Allah'a, Resul'una ve müminlere aittir. Kur'an'da izzet, şeref, onur, üstünlük Allah'ın, Resul'un ve müminlerindir diyor Allah Azze ve Celle. Ama bunu münafıklar bilmezler diyor münafıkın 8'ten. Yani Onlar bunu ne yapamaz anlayamaz. Bu Gerçek bu şekilde haber veriliyor. Bunların bir özelliği de Resul'a karşı gelmeleridir. Çünkü şeytan bunları çepeçevre ne atmıştır, Sarmıştır. Şeytan kime karşı geldi? Adem'e. Adem'i kabul etti mi? Etmedi. Etmedi. Aynı özellik elçiye isyan, yani Allah'ın elçisine isyan münafıklarda da vardır. Şeytan nasıl Adem'i reddettiyse ve Selamın zamanındaki münafıklar Allah Resulü'na ne dediler? Biz izzetliler, şerefsizler, şerefler. o şerefsizleri Medine'ye ne yapmayacağız? Sokmayacağız. Haşa burada kullandığı o kelime Allah Resulü ve müminlerdir biliyor musunuz? Münafıkları. Canına kadar ne yaptılar? Kastettiler. Bu da münafıkların en sapkın özelliklerinden bir özellik ki bu hükmü çiğnemeleri çiğnemeleri Allah'ın elçisine isyan etmeleridir. En önemli özelliklerinden. Çünkü iblis de Adem'e secde etmeyi ne yapmış? Kabullenmedi, büyüklendi, reddetti. Allah'a karşı geldi. Münafıklar da aynı şeytan gibi Allah'ın itaat etmelerini istediği bir başka varlığa tabi olmayı reddederler. Ne bir davetçiye, ne bir davet ortamına ne bir Müslüman'a asla tabi olmazlar. Şuraya bir münafığı getirin. Aynı sallalı köpek gibidir. Fırsatını buldu mu ısırmaya başlar. Yani bir köpeğin yaladığını arkadaşlar sohbetten önce sordu da yedi kere yıkıyorsun ama bunlarınkinini yıkasan da bir şeye yaramaz. Geçmez çünkü. Evet. Münafıklar elçiye itaat etmenin aslında Allah'a itaat etmek olduğunu asla kavrayamazlar. Çünkü İşlerinde bir kıskançlık vardır. Onların bir başka insana tabi olmasını engeller. Oysa elçiye itaat Kur'an'da en çok üzerinde durulan hükümlerden nedir? Birisidir. Çünkü elçi Allah'ın kendi dinini tebliğ etmesi için özel olarak seçtiği nedir? Bir insandır. Diğer insanların üzerinde olan sorumluluk ona kayıtsız şartsız itaattır. Çünkü Allah Azze ve Celle biz elçilerden hiç kimseyi ancak Allah'ın izniyle kendisine idaat edilmesinden başka bir şeyle göndermedik demiştir. Nisa 64'te. Evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin ve hayırdan ayırmasın. Şeytan ve münafıkların Allah'ın emrine isyanlarındaki bir benzerlik budur. Aynı şekilde bu zıttıyla el alın, samimi Müminler de meleklere benzer. Meleklerin saf tutmasına, birlik beraberlik içinde olmasına, uyumluluğuna ne yapar? Benzer. Şimdi melek deyince insanın içini ne oluyor? Bir rahatlıyor değil mi? Bir güzellik geliyor insanın baştan aşağı. Ama şeytan deyince insan <gülüyor> ne yapıyor? Kedirgin oluyor. Bir şeylik geliyor. Müminler de meleklerin saf saf tutmasına benzer. Şeytanlar da münafıklar da aynı şeytana ve avanlarına benzer kardeşlerim. Bu benzerlikler ikisinde de mevcuttur. Adem'e secde emrini aldığında hiçbir sorgu yapmadan melekler ne yapmıştır? Adem'e secde etmiştir. Müminler de Allah'ın dinini ve Resul'dan geleni hiç sorgulamaz. Hayatına ne yapar? Geçirir. Geçirdiğimde kendisine fayda vereceğini ne yapar? Bilir. Ama münafıklar ayet olsun, hadis olsun tamamen ne yapar? Sorgularlar. Hatta onu hayatlarına geçiremez hale gelirler. İnsanların da geçirmesine ne yaparlar? Mane olurlar. Evet kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Allah'ın ayetleri geldiğinde işittik, itaat ettik diyen sanma kullardan eylesin Yine kardeşim, şey kardeşlerim şeytanın isyanında çok esrarengiz bir durum söz konusu Allah'ın varlığını gücünü bilip bütün bu ilme rağmen ona isyan etmek hakikaten akıl dışı bir tavırdır. Hiçbir aklın yani aklı selinin kabul edeceği bir şey değil. İki elimle yarattığım halde diyor seni secdeden al koyan ne? Buna rağmen iblis ne yapıyor? Bir büyüklük taslıyor ve Allah Azze ve Celle'ye sözler söylemeye başlıyor ki bu da onların ne kadar mağrur, ne kadar kururlu, had dinlemez, Allah'ı bile dinlemeyen bir varlık olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor. Evet kardeşlerim, şeytanın fırkası münafıklar da tıpkı bu şeytan gibi esrarengiz harekette bulunurlar. Laf, söz asla anlamazlar. Ne söylersen söyle, durulmaz bunlar. Mümkün değil. Ve şeytanın bile bile isyan etmesi gibi, Allah'ın emrini sorgulamaya kalkması gibi, bağışlanma dilememesi gibi, yaptığının suç olduğunu bildiği halde, günahında ısrarcı olması, Allah tarafından haksızlığa uğratıldığını düşünmesi, kendini haklı görmesi, başkalarını da kendi durumuna düşürmeye kalkması, işte münafıkların bütün bu sapkınlıklarında Şeytanların, şeytanın adımını ne yapar? Teker teker izler. Allah onlardan bizleri ve sizleri korusun. Işte. Şeytanın durumu gibi insana inkar et. İnkar edince de gerçekten şu gibi ben senden uzağım. Doğrusu ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım dedi. Haşır 16. Münafıklar da tıpkı şeytan gibi bilgi sahibidir. Şeytan Allah'la bizzat konuşmuş, onun gücünü, cennetini, cehennemini bilir. Münafıklar da kardeşlerim aynı şeytan gibi Allah'tan, onun varlığından, kitabından, hükümlerinden hatta her, elçisinden nedir? Haberdardır. Kur'an'ı ezbere bilen münafıklar bile olabilir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Ebu Davut'un kitabı Salat'ta gelir. Ümmetimin münafıklarından çoğu Kur'an hafızları olacak diyor. Çok ilginç. Ancak münafıklar da şeytan da önemli bir ilme sahip oldukları halde Allah'ın emrine karşı geldikleri için yaratıkların en kötüleri durumuna düşerler. Sahip oldukları bilgi onları bu durumdan ne yapmaz? kurtarmaz. Aksine bu bilgiye sahip olduktan sonra Saptıkları için çekecekleri azap da nedir? Daha da katkattır. Çünkü bilenin yaptığıyla bilmeyenin yaptığı aynı nedir? Değil. Değil. Hatta bir kaide var. Kişinin ilmi nispetinde tevbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de ne vardır? Tevbe etme hakkı vardır. Tekrarlayayım mı kaideyi? Kişinin cehaleti nispetinde tevbe etme İlmi nispetinde de tövbeden mahrumiyeti vardır. Kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti, cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Aynen İblis Adem Aleyhisselam'ın. bir daha kolay açıklayabilir <gülüyor> İblis bilerek, isteyerek secde etmedi. Adem ise hatayla, kandırılarak yasağa yaklaştı. İşte bu noktada İslam alimleri kişinin ilmi nispetinde tövbeden mahrumiyeti cehaleti nispetinde de tövbe etme hakkı vardır. Diyor. Allah Azze ve Celle ben sana iki elimden yarattığım halde seni secdeden alıkoyan neydi diyor. Yani cehalet yok burada. Allah diyor ki secde et. Bu secde etmiyor. Bilgisi dahilinde etmeyince bu kibir cehaleti nispetinde ise burada ne yapıldı? Adem aleyhisselam kandırıldı. Size Allah bunu neden yasakladı bilir misiniz? Düşününce bundan yerseniz cennette melekler gibi ebedi olacaksınız dedi. Adem burada ne yaptı? Kandı. Yasak ağaca yaklaşınca şaşırdı kaldı. İşte Allah onu ona tevbe edecek kelimeleri öğretti. İşte bu noktada İslam alimleri bu kaideyi söylüyor. Cehaleti nispetinde tevbe etme Hı. hakkı vardır. Evet. Münafıkların bir başka esrarengi sapıklıkları ise kardeşlerim, Allah'ı ve elçiyi tanıdıktan sonra onları aldatıcılıkla suçlamalarıdır. Mesela Ahzab suresinde bildirilen münafıklar, düşmanla karşılaştıkları zaman böylesine sapkın bir harekette bulunmuşlar, unuturmaması gereken bu kişilerin normal şartlarda müminler gibi davrandıkları görünüşte diğer müminlerle beraber e, itaat ettikleri ama <gülüyor> nefislerini zora soktuğu ortam gelince gerçek yüzlerini ne yapıyorlar? Ortaya çıkar vermişlerdir. Bütün pislikleri dışa ne yapar? Vurur. Ve bakın münafıklar kalplerindekini Ahzab suresinde Allah azze ve celle nasıl dışa vurdurur? Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şeyi vaat etmedi demişlerdir. Yani düşmanla karşı karşıya kalınca Allah ve Resulü ikisini de ne yapıyorlar? Haşa hemen kötüleme yoluna gitmişlerdir. Şeytanın Allah'ın varlığını bildiği halde isyan etmesindeki esrar münafıkların hareketlerinde de görülür. Mesela Allah'ın Resulü'nü kabul etmenin yanı sıra Allah'ın Resulüne vahiy indirdiğine şahit olan münafıklar da vardı. Bu münafıklar vahyin doğruluğundan emindiler kardeşlerim. Hatta vahyin doğruluğundan o kadar emindiler ki kalplerinde bulunan hastalığı elçiye yine vahiy yoluyla haber verilir de benim içimdeki dışına çıkar korkusunu da ne yaparlardı? Yaşarlardı. Yani o kadar Allah Resulüne inen vahye emindiler, güvenirlerdi. Ama ee, onlar alay etmeden asla ne yapmazlardı? Durmazlardı. Mesela amma da uzun kulaklı. Her şeyi ne yapıyor? Duyuyor yani, Alaydan da geri ne yapmazlardı? Durmazlardı. Yine kardeşlerim, münafıkların akıl hastalıklarına bir başka örnek de Maide suresinde verilmiştir. Musa aleyhisselamın kavmindeki münafıklar, savaş esnasında ne demişler? Ey Musa sen de Rabbinle git düşmanlarından ne yap? Savaş demişlerdir. Aynısını münafıklar da Allah Resuluna demed, Aynısını onlar da Allah Resuluna söylemişlerdir ki mesela Rabbimiz ne diye savaş üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin demişlerdir Nisa 77'de. İşte bu ifadelerde Allah'ın hükümlerini sorgulamışlar ve öyle saygısız ve küstah bir üslup kullanmışlardır ki bu çok nedir? Aşikardır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken savaşa gitmek istemeyen münafıkların Allah'ın varlığını inkar etmedikleri, hatta bazılarının onun yolunda savaşmaya karşı olmadıklarıdır. İşte bu insanlar kendilerini Müslüman görür, normal şartlarda bunlardan hiçbir zaman kuşku duymazlar ve duyurmazlar. İşte bunlar ancak zorlukla karşı karşıya kaldığında münafıklıklar ortaya çıkar. Onlar diyor sizinle diyor, savaşa çıksa muhakkak orada da münafıklık yapar. <gülüyor> muhakkak onlara kulak veren de ne yapacak? Çıkacak diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim. Bunlar kendilerine her zaman yandaş toplamışlardır ve toplarlar. Yani münafıkların böyle bir huyları vardır. Ancak bahaneleriyle ne kadar çok yandaş toplarsa toplasınlar, bakın münafıklar, yalnızca kendileri gibi kalplerinde hastalık bulunanları ikna edebilirler. Bunu anladınız mı? Yani ne kadar münafıklar yandaş toplarsa toplasın, kendileri gibi kalbi hastalıklı olmayan hiçbir mümini ne yapamazlar? Etkileyemezler. Hatta Allah Azze ve Celle yanlış hatırlamıyorsam Nisa 88'de ne oluyor ki o müminlere diyor. Münafıklar hakkında iki grup oluyorlar. Halbuki diyor o münafıklar işlemiş oldukları günahların yüzünden Allah onların kalplerini tepe taklak etmişken siz hala onlar hakkında birbirinize düşüyorsunuz diyor. Yani o mümindi değil. Halbuki diyor onlar işlemiş olduğu günahlardan kalpleri ne olmuş? ters dönmüş. Onun için ne kadar taraftar toplarsa toplasın, aynen bir kemiğe toplanan salyalı köpek tipindedir. Başkalarını asla etkileyemezler. Ve Allah'ın Resulü'nün emrine karşı gelen bu grup, büyük bir fitnenin içine düşer kardeşlerim. Çünkü elçinin emri şartlar ne olsun olsun yerine getirilmelidir. Bu gibi insanlar, savaşmak Allah yoluna şehit olmak gibi samimiyet gereken bir ibadeti Allah'ın izin vermeyeceği için yerine getiremezler. Öyle derler. Müslümanlıkları ancak bunların sözde kalır. Bir başka grup münafık da Allah yoluna savaşa çıkmamak için evlerinin güvende olmadığını mazeret ederler ve birçok mesele getirerek Allah'a Tam bir teslimiyet ne yapamazlar gösteremezler. Allah bizleri hayırda kılsın ve hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Bunların bir özelliği de bunlar kendilerini aldatırlar. Şeytan fırkası olan münafıkların anlaşılması imkansız hareketlerden birisi de Allah'ı aldattıklarını zannetmeleridir. Kur'an bakın bu gafletlerini şöyle bildiriyor. Allah Azze ve Celle Bakara 9'da diyor ki sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar yalnızca kendilerini aldatıyorlar. Ama bunun farkında bile değildirler diyor. Şimdi burada çok şaşırtıcı bir gerçek var kardeşlerim. Yani bu gerçeklerle karşı karşıyayız. E şimdi bir insanın kendisini yaratan Allah'ı aldattığını zannetmesi çok büyük bir akılsızlık değil mi? Yani en büyük akılsızlık. Ama buna rağmen insan hem Allah'ı hem de kendini ne yapıyor? Aldattığını zannediyor. Halbuki Allah sinelerin özünü bilir. Gizliyi bilir. Saklıyı bilir. Evet. Demek ki münafıkların bu hareketi kendilerini kandırmaktan başka bir şey değil. Bunun başka hiç açıklaması nedir? Yoktur. Başka bir noktaya bakıyorsunuz münafıkların kendilerini kandırdıkları. Allah'tan değil insanlardan korkarlar. Hatta kimi münafıklar işlerindeki hastalığın Allah tarafından bilindiğini de bilirler. Bu onlarda hiçbir korku yaratmaz. Ancak ne gariptir ki kendi durumlarının vahiy yoluyla Müslümanlara bildirilmelerinden korkarlar. Yani Allah'tan korkmuyorlar. İşlerindekini Allah bir ayetten indirirse, açığa çıkarsak diye ne yapıyorlar? Evet. Korkuyorlar. Evet. Ve Tevbe 64'te kendi aleyhlerinde bir ayet inmesinden korkarlar. Burada da çok esrarengiz bir yapı var. Münafıklar, müminlerin vahiy yoluyla haberdar edilmesinden korkuyorlar. Dolayısıyla hem Allah'ın varlığından hem onun elçisine vahiy indirdiğinden haberdarlar bu bilgiye rağmen ne yapıyorlar? Sapıyorlar. Şimdi şuraya kadar bir toparlayacak olursak demek ki ilimden yoksunsanız Allah'ın ayetlerini okumuyorsanız bunların oyununa çok rahatlıkla gelirsiniz. Kanarsınız ve onların sözleri sizi ne yapar? Yani etkiler. Çünkü münafıklar konuştuğunda diyor, sözlerini dinlersin diyor. Yani güzel konuşurlar. Giyimlerinde imlenirsin diyor ama onların içi boş cehennem görüntüleri gibidir diyor. Yani yürüyen keresteler gibidir diyor. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Münafıklar sık sık Allah'tan korktuklarını söylüyorlar. Bu ifadelerini hep getirirler. Ancak hareketlerinde Allah'tan korkan bir kimsenin sakınması yoktur kardeşlerim. Yani sözde La ilahe illallah diye günde bin tane tesbih çeken var. Sağdan alıp sorabilirim veriyor. Belki estağfurullah çekiyor ama sözle amel bunları birbirini örtüşmüyorsa ona hiçbir faydası nedir? Yok. Yani sık sık Allah'tan korkuyorum demesiyle hareketlerinde eğer bunun zıttı varsa Hiçbir anlamı da nedir? Yoktur. Bu da münafıklarla şeytan arasında bir başka ortak özelliktir. Çünkü şeytan da Allah'tan korktuğunu söyler. Ancak Allah'tan korktuğunu söylemesine rağmen insanlara isyanı telkin etmekten de hiç durmaz. Doğru mu? Hem Allah'tan korktuğunu söyler hem de kıyamete kadar Allah'tan mühlet ister. Ben onlara bırak her tarafını onlardan ne yapayım kuşatayım sana çok az zikreden bulacaksın der e madem korkuyorum o zaman isyanı telkinden de uzak durur, değil mi? korkan insan ne yapar? ameliyle de bunu gösterir münafıklar da aynısıdır çok önemli bir benzerlik vardır Allah'ın gücünü bildiği halde bu güçten korktuğunu söylediği halde Allah'tan asla sakınmazlar hayatlarında bunu ne yapamazsınız, göremezsiniz ve münafıklar, insanları hep Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışırlar, diyor. Evet, işte bu şuursuz cesaret, münafıkları kimi zamanda Allah'a karşı yalan söyleme gafletine kadar sürükler, kardeşlerim. Aynı Tevbe suresinde bahsi geçen münafıkların tutumları buna nedir? Bir örnektir. Onlardan kimi And olsun ki eğer bize bol ihsanlardan verirse gerçekten sadaka verip salihlerden olacağız derler. Allah onlara bol bol mal verir. Ne yaparlar? Cimri kesilirler, <gülüyor> Allah'ı ne yaparlar? Unuturlar. Verdikleri sözde ne yapmazlar? Durmazlar. Evet. Ve bu kimseler de Allah'ı aldattıklarını zannederler. Aysa Allah bu yaptıkları bu harekete karşılık münafıkların kalbini mahşer gününe kadar perçinleyecek ve en büyük cezayı mahşer yerinde verecek o gün kıyamet günü yerler hallaç pamuğu gibi savrulacak ve dağlar birbirine karışacak ve insanlar bir meydanda toplandığında Allah Azze ve Celle melik benim, hükümran benim nerede o hükümranlar melikler diyecek ve kim dünyadayken kimi memnun etmeye çalıştıysa gitsin ücretini ondan istesin diyecek Herkes ata tapan, ite tapan, puta tapan gidecek. Ortada sadece müminler ve münafıklar kalacak. Hala oraya kadar aldattığını zannediyorlar. Müminlerin içindeler çünkü başka yerde değil bunlar. Ve Allah Azze ve Celle son tarafını arayın mesele. Müminlere tanıyacakları sıfatlan seslendiğinde ki Allah bizi onlardan kılsın. Müminler secdeye kapanacak. Ama münafıklar işte bu da Allah'ın onlara kurduğu nedir? Evet. Demek ki Allah kimsenin yanına hiçbir şeyi ne yapmıyormuş? Bırakmıyor. Tevil yaparlar. Bunlar her sözün içinden muhakkak bir şeyler çıkartırlar. Esas manayı gizleyip yorum yaparak manayı saptırırlar. Ve kibirleri yüzünden aynı şeytan gibi Adem'e secde etme emri geldiğinde karşı gelirler. Saçma bir mantık içinde yaptığı hareketi doğru göstermeye çalışırlar. Asla hatalarını bunlar kabul etmezler. Asla. Oldukça ilkel bir mantık içinde ateşin çamurdan üstün olduğunu öne sürerek kendilerini haklı göstermeyi denerler. Evet. Evet. Şeytanın bu özelliğini münafıklarda da görürsünüz kardeşler. Münafıklar şaşırtıcı konuşmalar yapıp olmadık davranışta bulunurlar, nefislerini koruma ve davranışlarını haklı göstermek için konuşmaya başladıkları an sanki ağızlarından şeytanın sözleri dökülüverir. Bugün yaşamış olduğumuz topluma bakın, Tepelerde yaşananlara bakın, içimizde yaşananlara bakın, toplumda yaşananlara bakın. Meseleyi çok daha rahat anlarsınız. Eğer insanlar hakikaten iman ettiğini söylüyorlarsa, bunların halledileceği yer neresi? Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti. Orada halledilmiyorsa, o zaman orada halletmeyenlerin durumu neymiş? Allah bizlere hayır versin. Kardeşlerim. Evet. Demek ki şeytanın bütün özellikleri münafıklarda da neymiş? Varmış. Kendilerini koruma, kendilerini temize çıkarma çabaları açıkça gözlenebilen bir hırs vardır ki bu hırsla her türlü haramı göze alırlar, yalan söylerler, iftira atarlar, söz konusu durumla ilgisi olmayan alakasız, manasız Açıklamaları arka arkaya yaparlar. Amaçları tektir. Nedir? Münafıklar birliği, beraberliği, imanı, ibadeti, gelen vahye uymayı asla ne yapmazlar? İstemezler. Kendileri gibi ipini koparmış, salyalı şekilde gezmekten, dolaşmaktan hoşlanırlar. Evet. Tevil yapan kişilerin yüzlerinden de ifade bozukluklarından da şuurlarının kapalı olduğu belli olur. Sı, basit mantıklar kurarak kendilerini hep haklı göstermeye çalışırlar. Fakat bu açıklamaların ne başı, ne sonu hiçbir anlam taşımaz. Bu çırpınışlar samimi müminler tarafından Allah'ın izniyle teşhis edilir. Birçok ayette münafıkların bu samimiyetsiz açıklamaları belirtilmiş ve örneğin savaştan kaçmak için evlerinin açıkta olduğunu öne süren münafıklar Ahzab 13, havanın sıcaklığını bahane eden münafıklar Tevbe 81, savaşın bir süre daha ertelenmesini isteyen Nisa 77, güç yetirebilseydik muhakkak seninle savaşa çıkardık diyen münafıklar Tevbe 42 bunlardan bazılarıdır. Ancak mazeretleri ne olursa olsun Allah yolunda mücadele, eden, mücadele etmekten herhangi bir bahane göstererek kaçanlar gerçekte kalplerinde iman bulunmayan kimselerdir. Allah bizlere hayır versin dinini güçlendirmeye çalışan Allah'ın izzet ve şerefi için çalışan sanmı kullardan eylesin kardeşlerim. İnsanlar ne zaman iblis gibi kendi izzet ve şerefinin peşine düşerse inanın varsa ki olmaz da azıcık bir izzetleri varsa ondan da ne olurlar? Mahrum olurlar. Ama Allah'ın izzetine Allah'ın dininin izzetine çalışırlarsa ki Allah onlar her zaman izzetli Ve bu din bize hep izzetliler tarafından gelmiştir ve bizden sonra da ancak izzetliler taşıyabilir. Düşünün, Kabe'ye bir ordu saldırdı. <gülüyor> Kim korudu Kabe'yi? Orada bir güç vardı. Ama o güce bile Allah ne yapmadı? Bırakmadı çünkü puta tapan insanlardı. O insanlara orayı ne yapmadı? Savundurtmadı. Çünkü ancak Allah'ın dini izzetli, şerefli insanların omuzlarında olur. Allah'a şirk koşan küfür koşan veya başka şeyde olanlara değil. Allah subhanahu ve teala tevhidten bizi ayırmasın kardeşlerim. Onlar devamlı haksızlığa uğratıldıklarını düşünürler. Şeytanın Adem'e secde etmeyi reddetmesinin sebebi neydi? Ben önce yarattım. Ben ateşten yarattım. Yani bir sebepleri var. Secde etmiyorum demiyor. Bak. Muhakkak kendilerinin hep haksızlığa uğradıklarından bahsederler ve kendisini yaratan, hidayet veren Allah'a ve hidayetine vesile olan elçiye karşı böyle bir tavır takınmak son derece nankörlü bir harekettir ve bu nedir? Hastalıktır. Kalpteki hastalıktır. Bakın Allah Azze ve Celle Nur suresinin 50. ayetinde ne diyor? Bunların kalplerinde hastalık mı var? Yoksa kuşkuya mı kapıldılar? Yoksa Allah'ın ve elçisinin kendilerine karşı haksızlık yapacağını mı zannediyorlar? Hayır. Onlar zalimlerin ta kendisidir. Evet. Kardeşlerim, şeytan münafıklar üzerinde ciddi bir fiziksel tahribat yapar. Dengesiz bir ruha sahip oldukları için çok çabuk yıpranırlar ve e, insan bunlara baktığında Gerçekten ne yapar? Tiksinir. Bakışlarında bile bunların akli dengelerinin bozuk olduğunu hal, hareketlerinden bir insan çok rahatlıkla ne yapar? Anlar. El gol hareketleri, kafa göz hareketleri, konuşmaları, dengeli insanların yaptığı hareketi bunlarda ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Yoğun heyecan, korku, gerilim, huzursuzluk Yüz ve bedenlerinde istemsiz kasılmalar meydana getirirler ki bu da sık sık gözlerinin küçülmesi, ağızlarının kuruması, yanak dudakların kontrolsüz titremesi, tiklerin oluşması, hızlı doku yıpranması gibi birçok şeyleri bu münafıklarda da ne yaparsınız görürsünüz çünkü dengesiz insanlar. Ve bunların yüz ifadeleri de çok çok farklıdır. Allah Teala ve Celle'nin aldığı için sizlere anlatmak istiyorum. Kiminin yüzünde Kurnaz bir gülümseme, kiminde çok değişik ifade, itici ve sevimsiz ifade. Yani öyle bir fiziksel ifade bozuklukları eklenir ki bu kişileri çok kolaylıkla ne yaparsınız tanırsınız. Çünkü Kur'an okuyorsanız onları tanımamanız mümkün değil. Bakın Muhammed 30'da Allah Azze ve Celle diyor ki, eğer biz dilersek sana onları elbette gösteririz. Böylelikle sen onları simalarından tanırsın diyorsun. Yani iyi bir Kur'an okuyucusu ki olmak zorundasınız. Onları neyinden tanıyorsunuz? Sözlerinden, hareketlerinden, düşüncelerinden, hepsinden ne yaparsınız? Tanırsınız. Şimdi gelelim en son şeye. Bunlar her zaman kendilerini doğru yolda görürler. Asla yanlışta ne yapmazlar, görmezler. görmezler. Her türlü sapkınlık, fikir, kuşku, çelişkili, yani her türlü özellik vardır ama şu kendilerini hakta görmeler yok mu? İnsanı çıldırtır. Yeryüzünde bozgunculuk yapma dersin, asıl bozguncu sensin der. Biz. Ne derin, Ne derler? Stratejistiz. Stratejistleriz. Asıl bozguncular i̇şte süpersiniz derler. Evet. İşte münafıkların ne kadar mantıksız, ne kadar fikri sapkın olduğunu anlayın kardeşlerim. Ve onlar Allah'ın zikrini görmezden gelir. Biz de bir şeytanı onun üzerine ne yaparız? Kabukla bağlattırız. Artık bu onun yakın dostudur. Gerçekten bunlar şeytanları, onları yoldan alıkoyar. Onlar ise kendileri gerçekten hidayette olduklarını zannederler. Zuhruf 36 37. Evet. Yani şeytandan bir arkadaşları olduğu için onlar ne yapıyor hep? Şeytancık sen doğrusun. Hep sen doğrusun. Doğruyu anlatan insanları her zaman Kötü olarak görürler. <gülüyor> Ve onların tek ortak düşmanı vardır. Kimdir? Müslümanların önde gidenleri. Sonra Müslümanlar. Önde gideni yani elçiyi anlatanı, davetçiyi harcayamazsa seni harcayamazsın. Çünkü Allah'ın dinini en iyi bilen kimdir? Allah'ın Resuludur. Sonra onun peşinden giden insanlardır. Münafıklar önce onlarla uğraşırlar. Sonra Kendilerine kulak verecek derler. Evet kardeşlerim bu ayetlerden anlaşıldığı gibi hiçbir münafık yaptığının bir hata olduğunu kabullenmez. Aksine Allah ve din adına hareket ettiğini ne yaparlar? İddia ederler. Hatta bu uğurda Allah adına hiç sıkılmadan yemin ederler. İçinde olduğu durumun genellikten asla farkında değildir. Çünkü şuurları kapalıdır. Kıyamet günü cehenneme götürülmek üzere diriltildiğinde bile Allah'a bile yemin ederek kendilerini savunma yoluna gidecek kadar küstaklığa atmışlardır yapmışlardır, Onların tümünü Allah'ın diriltileceği gün sizlere yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler. Ve kendilerinin bir şey üzerinde olduğunu sanacaklar. Dikkat edin gerçekten onlar yalan söyleyenlerin ta kendisidir. Bugünkü sohbete başladığımız ayet kaçtı? Ondan bir önceki ayet bu da işte. Münafıklar şeytanın kendilerini Allah adına kandırdığının farkında değildir kardeşlerim. İşte bu gerçeği ancak ahirette anlayacaklar mahşer günü müminlerle münafıklar arasında bir konuşmayı bakın Kuran nasıl bildiriyor. O gün münafık erkekler ile münafık kadınlar iman edenlere derler ki ne olur bize bir bakın sizin nurunuzdan biraz alıp aydınlanalım. Onlara arkanıza dünyaya dönün de bir nur arayıp bulmaya çalışın denilir. Derken aralarında kapısı olan bir sur çekilmiştir onun iç yanında rahmet, dış yanında azap vardır. Münafıklar onlara seslenir. Biz sizlerle birlikte değil miydik? Derler ki evet ancak siz kendinizi fitneye düşürdünüz. Müslümanları acıların ve yıkımların sarmasını gözetip beklediniz. Allah'a ve İslam'a karşı kuşkuya kapıldınız. Sizleri kuruntunuz yanılttı, aldattı. Sonunda Allah'ın emri olan ölüm geliverdi ve alçaltıcı azapta sizi ne yaptı sardı. Hadit 13-14 Evet kardeşlerim, tekrar ayeti hatırlatacak olursak, şeytan onları sarıp kuşatmıştır, böylecekle onlar Allah'ın zikrini unutmuşlardır. İşte bunlar şeytanın fırkasıdır. Allah Azze ve Celle ayetin devamında, dikkat edin şüphesiz şeytanın fırkası hüsrana uğrayanların ta kendisidir, diyor. Allah bizleri şeytanın fırkası olan münafıklardan alıkoyusun. Onların şerlerinden Rabbim bizleri korusun ve onların bu türlü her türlü davranışlarını anlayan ayık olan samimi kullardan. Kardeşlerim hepinize ve nefsime şunu söylüyorum. Okuyun. Okumazsanız siz de kantarda kendinizi tartacak bir ölçü bulamazsınız. Münafıklar kendilerini her yerde haklı görüyor mu? Görüyor. Okumazsanız siz de görmeye başlayacaksınız. O zaman aynı çizgiye doğru siz de yaklaşacaksınız. Öyleyse Kurtuluşun tek yolu Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın şümmetidir Allah bizi imandan ayırmasın. Aha. Ömer gibi son nefese kadar münafıklıktan, münafık olmaktan korkanlardan eylesin. Aha. Allah hakkı hak bilip ona tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Allah Allah'ın nefesi bihamdike eşveden la ilahe <gülüyor> illa ente Estağfurullah ve tövbele ve elhamdülillah Rabb'l alem. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.